94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin bana destek oluyor. Twitter hesabımız edsanat-uzun. Podcastımız var biliyorsunuz. Podcast dışında da Açık Radyo programlar sekmesinin altında kayıt arşivimiz de var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Geçen programda dil ve zihin sürçmelerinde, bilinç dışında... Tercihlerde veya mecburiyetlerde yalnızlıktan söz etmiştim. Yalnız yaşamayı seçen e, sanatçılara ve kurgu dünyasındaki yalnız karakterlere bakmıştım. E, ama zaman yetişmemişti, yalnızlık bitmemişti. Bugün de yalnızlığa devam edeceğim. E, orada burada ve birkaç resimde yalnızlıktan e, bahsedeceğim. Sonra da biraz daha sanatsal yaratıcılığın bir gereği olan yalnızlıktan söz edeceğim. Önce yalnızlık kelimesi konusunda önemli bir şey var. Ee, söylemek hoş olur diye düşünüyorum. İngilizceye yalnız yani lonely kelimesi ilk kez Shakespeare tarafından sokulmuş. Daha önce kullanılmamış İngilizce'de zaten kendisi türetmiş. Coriolanus oyununun dördüncü perdesinin birinci sahnesinde e, ki bir e, monologda ilk defa e, yalnız bir ejderha gibi şeklinde kullanmış. 1605 ila 1608 arasında yazıldığı düşünülüyor. İlk oynanması o zaman koryolanusun. Ee, Shakespeare'in İngiliz diline bugün halen kullanılan 1700 kadar kelimeyi kazandırdığı kabul ediliyor zaten. İsimleri fiile, fiilleri sıfata evirerek ve birlikte kullanılmamış kelimeleri de birleştirerek, e, önekler ya da son ekleri ekleyerek ya da tümüyle yoktan yaratarak. Shakespeare aynı zamanda bilinen en büyük kelime hazinesine sahip yazar olarak da kabul ediliyor. 24.000 kelime olduğu tahmin ediliyor. Ee, yazar James Davy Batlara göre de Milton'ın şiirleri 17.377 kelime içeriyor. Ee, Homeros, Ilya'da ve Odysseus'’ta da dahil şiirlerinde yaklaşık 9.000 kelime kullanmış. Dante'nin ilahi komedyasında ise 5.800 kelime olduğu e, sayılmış işte İngilizcenin yalnızlık kelimesi lonely de Shakespeare tarafından İngilizceye kazandırılmış. Bunu deyince, bunu okuyunca daha doğrusu e, Türkçeyi de araştırdım. Yalnız kelimesi nereden geliyor diye? Türkçede İngilizceden daha eski. E, tarihte en eski kaynak olarak yalnız aynı e, anlamda kullanılıyor. yalnız anlamında kullanılıyor Orhun yazıtlarında 735 senesinde. Yine Yalunus olarak Divan Lugatü Türk'te, 1070'te kullanılmış. Daha eski olduğunu gösteriyor. Bunlar böyle araya girilmiş notlardı. Meraklı insanlar bilir bir şeyi okurken, oradan başka bir şey merak ederek oraya zıplamak çok mümkündür ve zevklidir. Bu da o zıplamalardan bir nottu böyle. Ee, yalnızlık programında söz etmeden geçmek istemediğim biri daha var. Edward Hopper'dan daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Geçen dönemde melankoli içinde konuşmuştuk. İnsanın yabancılaşması, toplum dışında kalması, artık tekrar toplum içine giremeyecek olması şeklindeki melankolik kişiden bahsetmiştik. Ve bunu iyi resimleyen insanlardan biri, ressamlardan biri olarak Edward Hopper'dan söz etmiştik. Orada demiştik ki Hopper'ın resimleri yabancılaşma, yalnızlık, izolasyon ve boşluk hislerini çok güzel yansıtırlar. Hüzün, yalnızlık, yalıtılmışlık, geniş az eşyalı alanlarda birbirinden uzak e, yalnız tek başına insanlar, otel odaları, ıssız şehirler arası yol kenarlarındaki benzin istasyonları, gece açık lokantalar e, ya da gece barlarındaki yalnız insanlar e, bir yuvalara evleri yokmuş gibi, olmak istedikleri bir yer yokmuş gibi oturuyorlar. Yüzleri hafifçe yere dönük ve birbirine bakmıyorlar birçok kez diye konuşmuştuk. Hem melankolide hem can sıkıntısı konusunda yer almıştı Edward Hopper. Ama burada başka iki tablosuyla yeniden yer vermek istiyorum. Çünkü çok güçlü çok yalnız his dolu bu tablolar. Bir tanesi Twitter'dan da paylaşacağım. Ya da siz de Edward Hopper Otel Odası Otel Room diye bakabilirsiniz. Otel Odası adlı 1931'de yaptığı. Genellikle diğer resimleri gibi bu da büyük bir resim. 1,5 metreye 1,65 gibi boyları boylarında. E, oteller sık resimlediği mekanlar Edward Hopper'ın. Otel zaten başlı başına yalnızlık içeren bir mekan diye düşünüyorum. Evsiz yurtsuz olma hissi taşıyor geçici de olsa. Ama özellikle de Hopper'ın resimlediği halleriyle bir hayli yalnızlık içeriyorlar. Söz edeceğim bu resmi otel odası da e, geçen haftaki ana yurt oteli gibi... Otellerin yalnızlıkla olan bağını çok güzel yansıtan resimlerden biri. Ve ikisi de ana yurt de buradaki otel odası da yalnızlık simgeleri gibi duruyorlar adeta. Biraz şu an e, göremeyenler için bahsedeyim. Bir otelin e, geniş bir iç odası için içeriden bakıyoruz. İç, e, içindeyiz odanın. Ve yatağın üstüne e, oturmuş genç bir kadın var. E, i̇nce bir kadın. Elinde bir kağıt var ve biraz önce soyulmuş gibi sanki yerde pabuçlarını atmış, giysilerini koltuğun üstüne atmış. Ve yolculuktan geldiği de yeni geldiği belli henüz açılmamış bavullar yerde duruyor. Duvarlar geniş, sarı, beyaz büyük bir pencere var ve biz bir duvarın bir köşesini de görüyoruz. Sanki o duvarın arkasından dikizliyor gibiyiz de bir yandan. Çok yasal bulunmuyoruz sanki bu odada. Sadece... Göz tanıklığı yapıyoruz ama gizliyiz gibi de bir his veriyor insana. Elindeki kağıda bakıyor. <gülüyor> Ve ilk çarpan şeylerden biri de kadın figürü dışında. Onun altındaki boydan boya tabloyu çapraz geçen beyaz örtülü çarşaflı yatak. Ee, başka kimse yok belli ki. Yalnız gelmiş kadın şapkasını da bir kenara fırlatmış dolabın üstüne. Ee, çok da mutlu değil. Mutsuz da değil ama yalnız görünüyor. Yalnız. Ee, bu resmin yalnızlık metaforunu yansıttığı, simge olarak yansıttığı kabul ediliyor resim tarihinde. En sevdiği konulardan biri demiştim ama burada bunu daha da güzel anlıyor insan görünce, hissediyor. Bu resim için birçok başka resminde olduğu gibi eşi jo, Josephine model olarak poz vermiş ve John'un da bütün resimleri hakkında Edward Hopper'in ayrıntılı notlar tuttuğu defterleri olduğundan daha önce de söz etmiştim. Notlar yazıyor, hepsinin nasıl düşünüldüğü, nasıl gerçekleştirildiği. Oradan o notlardan anladığımız kadarıyla, çünkü bu tablo büyük ama e, elindeki kadının elindeki sarı kat, katlanmış ve açılmış kağıtta ne yazdığı hiç anlaşılmıyor, gözükmüyor. Bir şey de yazmıyor zaten. John'un notlarından anlıyoruz ki baktığı bu bir tren tarifesi, zaman tarifesi. Ee, ve oradan muhtemelen yakında gideceği, çok bavullarını da açmamış zaten, yarın belki de gideceği trenin e, saatine bakıyor. Belki daha önce bir tren var mı diye de bakıyor olabilir. Çünkü çok da yerleşmemiş bu odaya, soyunmuş, bir çamaşırlarıyla oturuyor ama herhangi gidebilir. Çünkü onu bağlayan çok bir şey yok ve aslında tamamen de yalnız. Ve kişiliksiz bir odada oturuyor. Ee, buraya da çok fazla yerleşmeye niyetli görünmüyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Bu yalnızlığı bir başka yalnızlık şarkısıyla pekiştirelim. Ama karamsar sayılmayacak. Çünkü Billy Holiday'in sesinden dinlediğimiz her şey birazcık da iyi gelir insana. Şimdi Billy Holiday'den dinleyeceğiz. Solitude. <Gülüyor> Maury in Billie Holiday'den dinledik Solitude. E, 1934 e, tarihli bir şarkıydı. Duke Ellington, Eddie DeLonge ve Irvin Mills'in ortak besteleriydi. E, Billie Holiday'in sesinden de gayet yalnız duyuluyordu bence. E, Edward Topper'ın kentli yalnızlığı görsel dile döktüğü söyleniyor. Renklerle e, bunu canlandırıyor ve Kentilerin daha çok yalnızlığını da ...renklere tercüme ediliyor... ...ettiğini söylüyorlar... ...bir başka resmi de... ...yine Twitter'dan paylaşacağım ama... ...otel penceresi diyerek de bakabilirsiniz... ...Sotel Window... ...1955 tarihli bir resmi... Ee, ...yine bir otel var... ...yine içerideyiz ama lobideyiz bu sefer... Ee, ...giyinmiş bir kadın var... ...yaşlı bir kadın... Hmm, ...bu defa beyaz saçlı... ...çok şık ama dışarıya bakıyor... ...büyük ve boş bir odada... ...yine çok kişilikli bir otel değil... Standart sıradan bir otel, büyük mekanlar, büyük sarı duvarlar, büyük pencereler ve bir yere bakıyor ama çok birisini bekliyor gibi dediği sanki zamanın gelmesini ve gitmeyi bekliyor. Burada da kadın kırmızı şapkası ve kırmızı elbisesiyle güzel bir tezat oluşturuyor odayla. Bir canlılık içeriyor ama yalnızlık da içeriyor fakat biraz önceki otel odasındaki kadın gibi bu da... Yalnızlığından şikayetçi görünmüyor fakat yüzünlü görünüyor. Ee, Edward Hopper da bu resimle ilgili sorduklarında ne düşünerek yaptığını bir röportajda tam olarak bir şey düşünmedim. Sadece gördüklerimin doğaçlamasını yaptım. Yalnızlık evet aslında planladığımdan daha fazla bir yalnızlık oldu bu resimde demiş. Ee, Edward Hopper'ın bu iki resminden başka da tabii onun... Adını girip aradığınızda internetteki resimlerinin birçoğu yalnızlık duygusunu veriyor. Ama bugün sadece bu ikisinden bahsetmemiz yeter diye düşünüyorum. Ellie ee, Wiesel'den bahsetmek istiyorum. Şimdi Romanya doğumlu Amerikalı. Daha sonra Amerika'da yaşamış. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda hayatta kalmayı başarmış. Nobel e, ödüllü bir yazar. E, şunları diyen bir yazardı. Hmm. Yalnızlıkla ilgili değil ama bu dedikleri de dediğim gibi merak zıplamalarından biri denebilir. Elie dediklerinden biri şuydu. Her zaman bir taraf tutmalıyız. Tarafsızlık sadece baskı yapanlara yarar. Hiçbir zaman kurbanlara destek olmaz. Sessizlik de işkenceyi yapanı cesaretlendirir. Hiçbir zaman işkence göreni cesaretlendirmez. Bunları diyen biriydi Elvisil. Yalnızlıkla ilgiliyse şöyle demişti. <gülüyor> İnsanın trajedisi, temel meseleler söz konusu olduğunda yalnız olmakla lanetlenmiş olmasıdır. Kişi bundan kurtulmayı deneyebilir ama bunda nadiren başarılı olur. Bir başkasının gardiyanı olmaktan daha kötü ne olabilir? İnsanın kendi gardiyanı olması. Elvisila göre iki tür yalnızlık var. Biri tek başınalık ki bu kendini keşfetmek için bir fırsat olabilir ve yaratıcı bir iş yapma enerjisi veren bir yalnızlıktır. Ee, bir diğeri de izolasyon yalıtılmış, ayrı düşmüş, ay ayrı bırakılmış olma hali ki tecrit de diyebiliriz. Ee, ki bu tür yalnızlık tarih boyunca bir baskı aracı olarak kullanıda gelmiştir. Diyor ki yalnızlık ya da tek başınalık genellikle tercih iken tecrit bir tercih değildir. Tecrit hapis gibidir. Yalnızlık ise şairler, ressamlar, müzisyen ve hayalperestlerin peşinde koştuğu şeydir. Suçlular kendilerini işledikleri suç içine hapsederlerken, şairler kendilerini yalnızlıkları içinde özgürleştirirler. Ee, sanatçı için, yaratıcı insan için yalnızlığın gerekli olduğunu ve yararlı olduğunu söylüyor Elie ki sanatçı yazarlar da, birçok sanatçı yazar da aynı görüşte. Sanatçılar için yalnızlık hem ilham hem de sonrasında üretim süreci için gerekli bir durum. Sözen Zontak mesela yazmak için yeterince yalnız kalamadığından yakınırken ve şöyle derken insan hiçbir zaman yazmaya yetecek kadar yalnız kalamıyor derken Ernest Hemingway de 1954'te aldığı Nobel ödülünün tören konuşmasında yalnızlığı ön plana çıkarıp yazmak için yalnızlığın şart olduğundan söz etmiş. Hatta başka yazarlara da çok yalnız kalmadıkları için biraz dokundurmuş. Şimdi onun konuşmasından bir parça dinleyelim. Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writers loneliness but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness and often his work deteriorates. For he does his work alone and if he is a good enough writer he must face eternity or the lack of it each day. Yazmak en iyi olasılıkla yalnız bir hayat demek. Çeşitli yazar, dernek ve organizasyonları var yazarların bu yalnızlığını gidermek için. Ama bunların da yazmayı olumlu etkilediğinden şüpheliyim. Yazar toplum içinde görünmeye başlarsa yalnızlığını feda eder ve eserleri de bozulmaya başlar. Yazar işini yalnız yapar. Bu nedenle eğer sahiden iyi bir yazarsa her gün sonsuzlukla yüzleşir ya da bunun tam tersi olur. Böyle dedi Ernest Hemingway biraz önce bir kısmını dinlediğimiz. ...1954'teki Nobel Ödül Töreni'ndeki konuşmasında. Ee, Ernest Hemingway yazarlığın şartı olarak yalnızlığı öne sürerken... ...yalnız kalamayan yazarların giderek kötü yazacağını da söyledi. Ve hatta yazmak sonsuzlukla yüzleşmektir. Yalnız kalamayan yazar sonsuzluktan da mahrum kalır. Hatta her gün ölümle yüzleşir diyordu adeta. Ee, çok önemli bir yere koymuş yalnızlığı. yazmak için de ön koşul olarak almış. Hatta sonsuzluğa ermek için. Nobeller yalnızlığı seviyor sanırım öyle görünüyor. E, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Bob da benzeri bir şey söylüyor. Yalnızlık gayet kendine özgüdür. Etrafında ne kadar çok insan varsa o kadar yalnızsın demektir. E, bunu Marching to the City şarkısında söylüyor. Bootleg series'ten 8 numaralı albümde. E, doğru demiş bence. Etrafta ne kadar çok insan varsa o kadar yalnız kalıyor insan aslında. Yunan filozof da benzeri bir şey demiş. Demiş ki bin yıl kadar önce şunu söylemiş bir insan yalnız olduğu için mutlaka tek başına olduğu söylenemez. Aynı şekilde yalnız olmayan etrafı kalabalık olan birinin de tek başına olmadığı söylenemez. Yaratma süreci için yani yaratıcı sanatçılığın üretim süreci için yalnızlık gerekli gibi görünüyor. En azından yaratıcılar öyle diyorlar. I am sitting in the morning The diner on the corner I am waiting at the counter to pour the coffee and he fills it only halfway and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you says the man behind the counter to the woman who Come in, she is shaking her umbrella And I look the other way As they are kissing their hellos And I'm pretending not to see them And instead I pour the milk I open up the paper There's a story of the actor Who had died while he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 Siyah. the train. Da, da, da. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Yalnızlıktan konuşuyoruz bugün de geçen haftanın devamı olarak. Ee, Suzan Vega söyledi, Tom Steiner'dı. Ee, 1989'daki Solitude Standing albümünde vardı ama bu daha sonra kaydedilmiş bir remixiydi. Bu da güzel bir versiyonuydu diye düşünüyorum. Ee, bir başka yazar Virginia Woolf'a gelirsek... <gülüyor> 1928 yılında 44 yaşındayken Orlando e, kitabının yayınlanmasından kısa bir süre önce, bir ay kadar önce günlüklerinden bir günlüğüne şöyle yazmış. Burada genellikle bir tapınakta gibiyim. Önce büyük bir ıstırap ve hep biraz korku. Yalnızlıktan bu kadar korkabilir insan. Teknenin dibini görmekten Ağustos'ta burada yaşadığım öyle bir tecrübeydi. Sonrasında da gerçeklik dediğim bir bilinç düzeyine geçtim. Önümde gördüğüm şey soyut bir şeydi. Yerin dibinde ya da göklerde yaşamaktı. Hiçbir şeyi anlamının olmadığı yerde, var olduğum ve olmaya devam edeceğim yerde. Gerçeklik diyorum buna. Bunun benim için en gerekli şey olduğunu biliyorum. Aradığım şey bu. Belki benim yeteneğim budur. Beni başka insanlardan ayıran şey budur. Böyle bir şey hissetmek çok nadir bir şey olmalı. Ama kim bilir? Günlüklerinde sık sık yalnızlıktan söz etmiş Virginia Woolf. E, bu Ekim günleri bana biraz gergin ve sessizlikle dolu geliyor. Sessizlik derken ne demek istediğimi tam olarak bilmiyorum. Çünkü aslında insanlarla görüşmeyi hiç kesmedim. Hayır bu dediğim fiziksel bir sessizlik değil. İçsel bir yalnızlık. E, bunları yazdığı dönemler yani Virginia Woolf'un e, içsel yalnızlık dönemleri... Aslında en çok yaratıcı dürtü hissettiği ve en çok yazdığı dönemler. Başka bir yerinde de günlüklerinin şöyle anlatıyor yalnızlık duygusunu ve içindeki dürtüyü ve onların çatışmasını. Bu akşamüstü Bedford Place'den yukarı doğru yürüyordum. Hani şu iki tarafında evlerin dizili olduğu şu dümdüz caddeden. Ve birden kendi kendime şöyle bir şey dedim. Ne kadar acı çekiyorum. Ve ıstıraplar içinde bu caddede yürürken kimsenin ne kadar acı çektiğimi bilmiyor. Tıpkı Toby'nin ölümünün ardından çektiğim gibi. Bu arada Toby Virginia Boyf'un kardeşiydi. Ee, yalnızdım bir şeylerle tek başıma savaşıyordum. Ama o zaman savaşacak gücüm vardı. Şimdi ise yok. Sonra içeri geldiğimde her şey sessizliğe gömüldü. Kafamda dönüp duran çarkların korkunç sesi kesildi. Şimdi yazıyorum. Ve mevsimlerden sonbahar. Işıklar artıyor. Bir kutlama içindeyim ve her zamankinden daha zenginim. Bugün bir çift küpe, küpe satın aldım. Ve makine paydos etti, sessizliğe gömüldü. Aslında bütüne baktığımda bütün bunları kafama takmıyorum. Çünkü bir o tarafa, bir bu tarafa savrulmayı seviyorum. Gerçeklik dediğim şey bu benim. Eğer her tarafa yayılan bu sıra dışı gerilimleri hiç yaşamasaydım, mutluluk ve üzüntünün bu huzur ve huzursuzluğunu yaşamasaydım eğer, Deslimiyetin dibine batardım. Ama işte burada savaşacak bir şey var. Sabah erkenden kalktığımda kendime savaş diyorum, savaş. Bu duyguyu yakalayabilseydim yakalardım. Hakiki dünyada şarkı söylemenin duygusunu, yalnızlık tarafından yönlendirilmemizin ve bu yaşanan dünyanın sessizliği tarafından. Evet günlüklerine böyle yazmış. Yalnızlığıyla, iniş ve çıkışlarıyla ilgili düşüncelerini, inişli çıkışlı duygularını aslında bunlarsız yaşamayı tercih etmeyeceğini de yazmış Virginia Woolf ve yakalamak istediği e, duygulardan biri olarak da tanımlamış burada yalnızlığı. E, mutluluk ve hüzün arasında gidiş gelişlerinin ve duygusal iniş çıkışlarının farkında olduğu kadar e, yalnızlığının da farkındaymış. E, çok belli olarak net olarak görülüyor ki ve onunla da birlikte yaşıyormuş. E, bütün insanlık sorunları insanın bir odada sessizce bir başına oturamamasından kaynaklanıyor demiş bilim adamı ve felsefeci Blaise Pascal. E, peki ama neden yalnız kalamıyor insan? Genellikle bunu tercih etmiyor. Hatta e, bundan korkuyor. İngiliz psikolog, psikanalist, e, yazar Adam Phillips bunu yani e, insanın yalnızlıktan kaçmasının hatta korkmasının... ...nedenlerini yani psikolojik mekanizmalarını şöyle açıklamış. Risk ve yalnızlık adlı denemesinde. Demiş ki, can sıkıntısı kapasitesi dolu dolu bir yaşam için elzemdir. Daha sonra da çocukluğun şekillendirici deneyimlerini anlatmış. E, i̇nsanın yalnızlıkla karşılaşması tıpkı başka bir insana yaklaşmasına benzer. İnsanın yalnızlıkla yaşadığı ilk deneyim... Tıpkı başka bir insanla ilk deneyimi gibi tehlikelerle doludur. Görünen bir şeyin yokluğu ve nesnenin yokluğu ve tıpkı düşlerdeki gibi en derinde yatan düşüncelerin gün ışığına çıkma tehlikesi. O nedenle belki de bu bazı insanların ömür boyu yalnızlıktan korkma sebebidir. Yani diyor Adam Phillips, yalnızlığı istememe sebebimiz kendi kendimizle kalacak olmamız ve o zaman da en derinlerdeki düşüncelerimizin, istek ve arzularımızın, e, bastırdığımız, bastırmaya çalıştığımız ya da bastırdığımızı sandığımız şeylerin ortaya çıkmasından korkmamız olabilir. Korkmak gerekir mi derine bastırdıklarımızdan? Evet, belki gerekir. Yüzleşmek kolay olmayabilir tabii her zaman. E, bastırmak için de iyi bir sebep her zaman vardır. Yalnız kalmamak belki de her zaman daha kolaydır bütün bunlarla yüzleşmekten. Öyle mi sayeden? Bilmiyorum doğrusu. 94.9 Açık Radyoda Sanatuzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Kemancı Nigel Kennedy'nin 2016 tarihli My World albümünden dinledik. Solitude adlı parçaydı. Bu albüm Nigel Kennedy'nin çeşitli sanatçılara saygı duruşu gibiydi. Bu parça da Yehudi Menuhin adadığı parçalar parçaydı. Oxford Filarmoni Orkestrası ile birlikte seslendirdiler. Açık Radyo'nun Eski programlarından Didik Didik Freud'ta 20 Eylül 2004'te yayınlanan bölümde yani bundan tam 13 yıl önce yayınlanmış olan bölümde Serol Teber ile birlikte çok önemli bir yalnızlıktan konuşmuştuk. Tevfik Fikret'in ilginç ve görkemli bilinçli tercihi olan yalnızlığından konuşmuştuk. Çok doğal bir yalnızlıktı. O zaman da şöyle demiştik konuşurken... Freud'un aslında dedik dedik Freud'un içinde 4 bölüm olarak Tevfik Fikret'i konuşmuştuk ve neden Tevfik Fikret'i konuştuğumuzda da Serol Teber şöyle açıklamıştı. aslında Tevfik Fikret'in biyografisi Freud'unkine oldukça benzer demişti. Çok paralellikler gösteriyor. Aynı dünyanın insanları ikisi. Farklı toplumlarda olmalarına karşın kendi kendilerini oto analiz edebilen iki insan. Demişti Tevfik Fikret'in e, şiirleri özellikle de Rubab-ı Şikestesi kendi analizi gibidir diye anlatmıştı. E, gene Freud'a benzer bir şekilde ama benzemeyen bir şeyini de söylemişti. Tabii 48 yaşında ölüyordu Tevfik Fikret ama Freud neredeyse iki, iki katı kadar yaşamıştı. Yine Freud'a benzer bir şekilde Fikret de kendi yaşamının ilk bölümünde kendisini analiz ettikten sonra demişti. E, i̇kinci bölümünde durup bu sefer toplumsal kritik yapan destansı şiirler yazmaya başlamıştı. Büyük hesaplaşmaları toplumla, despotla, o zamanki padişahlık dönemiyle, Abdülhamit'le, devletle, e, en önemlisi de devletle diye vurgulamıştı. E, bir düşün insanı olarak çok önemsenen bir tavırla, kahramanlarla ve kahramanlıkla da mücadele ediyor demişti. Onlara karşı çıkıyor, onlarla boğuşuyor. Aslında bu dünyanın... Bütün toplumlarında çok az sayıda sanatçının yapabileceği bir şeydir e, diye anlatmıştı Serol Teber. Herkes şu ya da bu partinin yakın olduğu için diğer kahramanlara karşı çıkarken kendi kahramanlarına sahip çıkıyor, yüceltiyor. Oysa Tevfik Fikret hiçbir partinin ideolojinin ya da hiçbir felsefi okulun insanı olmadığı için tam pür bir romantik şairdir e, ve tek başına yaşayan bir şair e, idi diye anlatmıştı. Monatlaşmış bir şair olduğunu anlatmıştı. Monadlaşmış olduğu için de bütün dünyanın acısını kendi yüreğinde duyup bütün kahramanlıklara karşı çıkabilen bir kişiliği vardı. E, bu her kültürde görülmeyen tipte bir başkaldırıdır. E, farklı bir başkaldırıdır ve yüreklilik ister demişti ve bu tarafıyla da Tevfik Fikret'in çok büyük eleştiriler aldığını anlatmıştı. Ben de o zaman bu e, Yalnızlıkla ilişkili olduğu için bu programda anmak istedim. Monat'tan bahsettik, Monat'ı biraz açabilir misin ee, diye sorduğumda Serol Teber de çok güzel anlatmıştı. Kendisinden dinlemek isterim ben de bir daha hem e, ölümünün 13. yılı yaklaşırken onu da anmak isterim. Şimdi birlikte dedik dedik Freud'dan bir bölüm dinleyelim. Zaten yaşamı neredeyse monatlaşmayla başlıyor diyebiliriz. Monat Leibniz'in bulduğu, ünlü filozofun bulduğu bir tanımlama bir çeşit camsız, penceresiz, kapısız bir ünite, bir yapılanma. Ama... Ee, bu şu anlamada geliyor aynı zamanda. Bir sanatkarın, bir fe, fe, fe, fe, felsefeyle uğraşan, edebiyatla uğraşan, düşünen insanın e, kendi üzerine kıvrılması ve kapanması, monatlaşması. Ama bu e, bütün dünyayla ilişkisini hem kesmesi hem... Tam, tam tersine bütün dünyayla ilişkisini beklenmedik boyutlarda arttırması anlamına da geliyor. Bir tür canlı ayna diyorlar buna. Bütün dünyayı bütün dünyada olup bitenleri kendisinde yansıtma ve oradan hem geçmişi özümleme hem de geleceğe dönük öngörülerde bulunmak ki bu Tevfik tam da Tevfik Fikrit'in yaşamına uygun olan bir Tavır. Fikret hem geçmişi çok iyi bilen bir kişilik hem ileriye dönük bir öngörülerde bulunan bir şair ki bunu hem Rıza Tevfik Bölükbaşı hem Ruşen Eşref Ünaydın kendisini çok yakından tanıyan kişiler anlatıyorlar Ruşen Eşref'in benzetmesi çok anlamlı o toplumdaki bütün titreşimleri gece gündüz uyumadan izleyen bir tür sismograf gibiydi diyor. En küçük titreşimi e, e, tespit fark eder, fark eder. ve e, biz şehirde olanlara hala hatta hatta Paşalara yani devletin en yüksek kademesinde olan paşalara ve daha sonraki meşrutiyet döneminde bakanlara bakanlar gelirler aşiyana İstanbul'daki merkezde olan politik ya da kültürel durumu Fikret'e sorarlar Fikret'ten öğrenip giderdik biz diyor. Ki Fikret o sıralarda 8-10 sene aşiandaki evinden dışarı çıkmamış, kendini evine kapatmış, odasına kapatmış bir durumda yaşayan kişiliktir. Topluma olan despotik öfkeyi pardon e, protosta etmek için Abdülhamid'in e, bilmem... E, e, e, cülüs sultan olma padişah olma törenlerini duymamak için pencerelerin kapılarını pencerelerinin panjurlarını perdelerini kapatıp karanlıkta evin içinde oturan bir kişiliktir. Öfkesi ve protestosu bu denli ya da negasyonu diyelim inkarı despotizme karşı inkarı bu denli büyüktür. Yıllarca evinde oturmasına rağmen şehirde olup bitenleri bakanlar gelip Fikret'ten öğrenip giderlermiş. Bu şey eee evet. bir durum. Tam bir monad tarifi tam bir, galiba. Tam bir monad tarifi. Evet, eee didik didik Freud'ta içinde yaptığımız Tevfik Fikret programlarında yalnızlığı ve monadın tarifini böyle anlatmıştı. Serol Teber Tevfik Fikret üstünden Tevfik Fikreti de yalnızlık deyince anmak istedim. Yalnızlığın içine çekilmişliğinden e, Kapanmışlığından Ve dışarıya kendisini kapatmasından Söz etmiştik o zaman e, Ve Ama demiştik ki Bu asla dışarıdan habersiz Bir kapanma değildik Pencerelerini kapılarını kapatmıştı Tevfik Fikret Ama dışarıdaki her şeyi birebir biliyordu Hatta e, dışarıda yaşayanlardan Daha fazla biliyordu Bildiği şeylerde ağırlık e, Aslında Bunlar onu içine kapanmaya da zorluyordu Kendisi aslında bütün ömrü boyunca da yalnızlıktan yakınıyor diye anlatmıştık. Ama bir yandan da bunu tercih ediyordu. Ee, bunu da konuşmuştuk. Ve Alteber de kalabalıklar içinde yalnız kalmak, çelişik olsa da onun kendi seçimiydi demişti. Ee, Seral Teber'i büyük bir özlem ve sevgiyle anıyorum. Didik Didik Freud iki yıl önce Açık Radyo'da yeniden yayınlanmıştı. Bu vesileyle onu da hatırlatmak isterim. Ee, onun bir Twitter hesabı da var onu da paylaşacağım Twitter'dan et dedik dedik Freud olan bir hesabı ve Açık Radyo içinde de bir arşivi var onun sayfasını da linkini paylaşacağım sizinle hatta birkaç hafta önce bir dinleyicimiz sayın ...Ahmet Sert de Didik Didik Freud'un tüm müziklerini bir araya getirdiği bir playlist e, oluşturma nezaketinde bulundu. Ben de bu sayede yeniden hatırladım Didik Didik Freud'u ve e, müziklerini de tekrar dinledim. Onun linkini de sizlerle paylaşacağım Twitter'dan. E, or, oradan da hatırlayabilirsiniz. İnsan e, yalnızlıktan korkuyor dedi psikolog Adam Phillips. Ve bunun nedenlerini de açıkladı. Kalabalıklar içinde yalnız kalmak çok zor. Bunu iki anlamda söylüyorum. Hem kalabalığın içindeyken aslında kimsesiz olmak, bütün o kalabalıkların sayıdan başka bir şey ifade etmemesi durumu çok zor. Hem de yalnız kalmayı istiyorsanız, birazcık da olsa kalabalığın, Virgen Wolf'un kafasının içindeki çarkların sesinin susmasını istiyorsanız, bunu kalabalıkların içindeyken sağlayabilmek çok zor. Fakat yalnız kalmak isterken bunu başaramamak da var ki o daha da zor olabiliyor. Ee, sahiden severek ve gülerek izlediğim bir filmden söz etmek istiyorum bu konu üstüne. Ee, Don't Disturb, Anheur The Tranquility adlı bir Fransız filminden. 2014 tarihli Patrice Le yönettiği bir filmden. Ee, hiç felsefi bir yanı olmayabilir, çok sanatsal bir film de olmayabilir. Ee, ama çok neşelendiren ve keyifle izlenen bir film. Ee, Do Not Disturb, Rahatsız Etme e, adlı film. Bir komedi aslında ve bir sahne e, eserinden, sahne oyunundan, aynı isimli bir sahne oyunundan Florian Zeller'in eserinden uyarlanmış. E, Michel Lepreau'yu oynayan Christian Clavier de Fransızların sevdiği bir oyuncuları. Patrice Leconte da 1947 doğumlu bir Fransız yönetmen. E, 40 yıldır yönetmenlik yapıyor neredeyse. 30'dan fazla filmi var. ...bazılarını ben de seyretmiştim... ...bu da sevdiklerimden biri ...Monsieur Ear, Ridicule ...veya The Hairdresser's Husband... ...gibi filmleri de var... ...çok ses getirmiş... ...aslında bir çizgi roman çizeri ve... ...ilk animasyon filmini de... ...2012'de yapmıştı... ...The Suicide Shop diye intihar dükkanı... ...onu seyretmedim henüz ama... ...istiyorum seyretmeyi... İzlersen mutlaka bahsedeceğim... ...Patrice Leconte için... ...yazılanları okurken... İyi hissettiren filmler yönetmeni diye bir yorum ya da sıfat okudum. Bunu biraz hafif almak için yazmışlardı. Tabii ama ben bunu çok önemsiyorum. Can acıtmak zor değil yönümüzde ama bunu sağlamak yani iyi hissettirmek her zaman zor ve değerli diye düşünüyorum. İzlediğinizde bu filmi de izlerseniz derin hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. İçinizden derinlerden bir şeyler kıpırdamaz, beyninize kıymıklar da batmaz ama... O bir buçuk saati iyi geçirmek de benim için en az o kadar önemli ihtiyacım olan bir şey. Bunu bu iyi hissetmeleri önemli buluyor ve seviyorum. Onun için de bu yönetmeni de seviyorum Patrice Le Conte. Bu filmi de yalnız kalmaya çabalamak üzerine... E, ...güzel bir yemek yemiş gibi hissedeceğiniz bir film aslında. İçinde faydalı, dengeli, besin öğeleri olmayabilir ama çok da iyi kalkarsınız ya sofradan. Onun gibi bir film. 60'lı yaşların başındaki diş hekimi Michelle... ...evli, hali vakti yerinde... ...genç erişkin bir oğlu olan... ...çok güzel bir karısı... ...hatta bir de sevgilisi olan bir adamdır... Ee, ...biz onu henüz tanımazken filmin başında... ...Paris'te hani... ...Sen Nehri kıyısında ikinci el kitap... ...ve plak satan kitapçılar vardır... ...oradan geçerken... ...gözüne eski bir... E, ...uzun çalar, long play erişir... ...ve bunu almasıyla, bu plağı almasıyla... ...başlar film... ...bu... Kendisinden öğrendiğimize göre 50'lerin bir caz e, klasiği olan caz klarnet, e, klarnetçisi Niel Yuvarth'ın Me, Myself and I adlı albümüdür. Ben bizzat kendim diye çevirebiliriz belki. Çok nadir bulunan bir albümdür bunu bilmektedir ama e, parası için faz, pazarlık bile yapmadan alır çok sevindiği için. E, çok heyecanlanır bunu bulabileceğini düşünmemiştir. Aramıyordur da zaten. Ve şimdi tek istediği bir saatlik bir huzur içinde bunu bir yerde dinlemektir. Tabii evinde dinlemektir. Ve e, kendi odasındaki güzel müzik e, setinde e, yüzlerce planın ve müzik kaydının bulunduğu odasında bunları dinlemek üzere eve gider. Ama olaylar abartılı bir şekilde çığırından çıkacaktır. E, ama plağa adını veren bu şarkı Me, Myself and I, Ben Bizzat Kendim... Hiç dinlemese de sadece adıyla film içinde önemli bir yer tutuyor. Etrafında ne olursa olsun kendisiyle kalmak isteyen Michelle'in yavaş yavaş öğrendiğimiz hayatındaki bencilliğini de vurguluyor aslında. Bugün de programı kapatırken Michelle'in dinleyemediği o şarkıyı biz dinleyeceğiz. Gene Billy Holiday'den Me, Myself and I dinleyeceğiz. Bunun da şarkı yazarları Ellen Roberts, Alvin Kaufman ve Irving Gordon'muş. Burada şair ben bizzat kendim, biz üçümüz sana çok aşığız. Biz hepimiz senin harika olduğunu düşünüyoruz. Sen gidersen üç kalp birden kırılacak haberin olsun diyerek sevgilisine aşkının büyüklüğünü anlatıyor. Michel dinleyememişti filmde ama biz şimdi onu dinleyeceğiz kapanışta. Güzel küçük bencillikler yapabileceğiniz bir hafta diliyorum ben sizlere. Hoşçakalın. <gülüyor> the sun to us, we'd be satisfied dear, if you belong to one of us, so. Oh, if you pass me by, three hearts will break in two.